Şimdi <gülüyor> vakti çıktı vakti çıktığını bile bile Müslüman bir namazı e, kılmadıysa onun kaza ile kapatılması mümkün değildir demiştir bu iki müştehid. Şimdi burada biz e, bu iki müctehidin sözünü e, namaz kılmamaya e, ya da namazın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 ömrünün sonuna kadar hep nafile kılsın ve gözle şahititsin diyorlar. Mesela 10 vakit bilerek kazaya bıraktı bir insan. Buna e, e, dört mezhebin naslardan anlayarak verdiği e, çare nedir? Bu 10 vakti kaza etsin. Böylece tövbe istiğfar da etsin, mesuliyetten kurtulsun diyorlar.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 e, kesiştiği nokta namazın önemi üzerinedir. Biri aman kaza et e, bundan kurtul diye söylüyor. Dört mezhebin görüşü budur. Öbürü de boşuna uğraşma Sen yandın diye uyarıyor. E peki ben ne yapacağım? E, ömrünün sonuna kadar 50 sene 60 sene nafile namaz kılacaksın devamlı. Senin çünkü e, böyle kaza ederek filan kapatılacak kadar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 kadının ise herhangi bir şekilde üzerinden elbise çıkarmadan sadece niyeti ve telbiyesiyle ihram anına girmesi demektir. E, hac da vatfe yapılır, e, mina da taşlama yapılır, e, ondan sonra kurban kesilir, işte ve e, Sa'i yapılır, yani gelir hacin sahi yapılır. Hac bu şekilde biter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 şimdi bir Müslüman övleyi kılmadı İkindi namazları için camiye geldi bu Müslüman övleyi kılmadan kendi yıkılmayacak, kendi normal vakit ama daha henüz kendi çıkmadı boynundaki kazayı kaldırıp öyle övleyi kindi kılacak. bu aynı şekilde 5 vakit oluncaya kadar böyledir 6 vakti buldu mu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 Allah muhafaza buyursun. Yıllarca birikmiş namazı var. Bu Müslüman ne yapacak? Bir defa namazlarını hesap edecek. Kaç vakit sabah namazım? Kaç vakit öğle? İkindi, akşam yatsı var. Bir de bitir. Kaç? İşte mesela e, 1200 sabah namazı 1000 öğle. Genelde sabah namazı çok kaçar. E, i̇kindi çok kaçar. 1100 tesbih yahut da 10 sene hiç namaz kılmamıştım. 10 senenin toplamında da şu kadar 1000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 Öyle bir karışmış kafası ki 80 yaşında bu Müslüman zannı galibesiyle yani tahminen artık kapanmıştır bu açıklar denecek kadar namaz kılar. Kaza namazı kılar. Ve Allah'ın meğfiretine, rahmetine milyarlarca göre istiğfar ederek, gözdeşi akıtarak muracaat halinde olur. O ayrı bir mesele.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 o vebalden kurtulmak zorundadır. Belki konunun içinden anlaşılacak bir soruyu biz soralım. Kaza terk edilirse ne olur? Namaz kazaya kaldı. Kazayı da yapmadı. Oruç kazaya kaldı. Kazayı kaza olarak da tutmadı. Bu iman meselesi